Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Mekke'de 11 yıl üst başlıklı sunumlarımıza devam ediyoruz. İnşallah bugün 7.si sunulacak. Alt başlığımız Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak idi. Geçen hafta ve ondan önceki hafta bu konu başlığında birkaç konuyu inceledik. Bugün de engellerden bir tanesi üzerinde duracağız. Bir topik din algısı veya bir topik din algılayışı. Allah ile aramızda olan engellerden bir tanesi de bir topik din algılarımızdır. Bugün bu konu üzerinde Durmaya çalışacağız inşallah. Ütopik din algılayışı dine inanan insanların her zaman önemli sorunlarından biri olmuştur. Ütopya, ütopik nedir? Önce bu kelimelerin anlamları üzerinde duralım. Ütopya, aslı Yunanca olan kelimenin anlamı gerçekleştirilmesi imkansız düşünce veya tasarım gerçekleştirilmesi, imkansız düşünce veya tasarım. Ütopik ise aslında Fransızca olan kelimenin anlamı hayaldir. Dilimize Yunancadan ve Fransızcadan geçen bu iki kelime, dinlerin, ideolojilerin, felsefelerin hayata indirgenmesinde imkansızlığa giden düşünceleri, tasarımları, metodik yapılanmaları inceler. Ütopya dediğimiz zaman veya ütopik dediğimiz zaman. Herhangi bir yaşam düzeninin herhangi bir yaşam düzeninin hayatta gerçekleşmesine imkan bulamayan ve imkan bulunmayan ve imkan bulmayan ilkeleri, hedefleri, metotları, yasaları ütopya olarak tarif edilir. Halbuki yaşam düzeni İnsanların beklentilerine, kendilerine hitap eden, yaşamlarına çözüm getiren, kolaylık sağlayan düşünceler, metotlar, yasalardır. Yaşam düzeni dediğimiz zaman, aklımıza ne geliyor? İnsan veya insanları için, toplumlar için bir yaşam düzeni dediğimiz zaman, ne olacaktır? İnsanların beklentilerine hitap edecek, onların sorunlarına çözüm getirecek ve yaşamlarını kolaylaştıracak onları mutlu, huzurlu bir yaşama götürecek düşünceler, metotlar, yasalardır. Diyoruz yaşam düzeni deyince bu akla geliyor. Ütopya ise bir yaşam düzeni hayal ediyorsunuz. Bu hayali insan yaşamında gerçekleştiremiyorsunuz. Yani yere bas Yaşama inmiyor. Buna ütopya deniliyor, hayal. Gerçekleşmez. Yani öyle güzel şeyler anlatıyorsun ama bu anlattığın şeylerin hiçbirisi insanın yaşamında, insanların yaşamında gerçekleşmez. İnsanların hoşuna gidecek, duygularını tatmin edecek harika düşünceler üretebilirsiniz. Eğer ürettiğiniz düşünceler insan yaşamına indirgenemiyorsa, ürettiğiniz her şey hayal, gerçekleşmesi imkansız bir düşünce olur. Buna Ütopya denir. Felsefe Ütopya'ya yakın düşünceler üretir. Daima. Bugün felsefenin ürettiği bütün düşünceler ele alınırsa her birinin hayata indirgenmesinin zorluğu karşımıza çıkar. Bu nedenle felsefi düşüncelerin, düşünce çalışmalı ve kitaplarda kalması İnsanın karnını doyuran bir dilim ekmek, bir kap yiyecek, bir tas su olmaması karşısında insanların tümünü ilgilenir. Onun için hemen her toplumda felsefeyle uğraşanlar ya toplumun doymuş insanlarıdır, yani burjuva sınıfının içindeki insanlardır, entelleridir bugünkü itibariyle ya da kendilerine bakmayan bohan bir yaşayışı yani sorunsuz bir yaşayışı Herhangi bir toplumsal sorumluluğu üstlenmeyen insanlardır. Sorumsuz yaşayışları öne çıkaran insanlardır. Onlar bol bol felsefe yaparlar. Yaşayan hayatın içerisinde zaten bu insanlar yoktur temelde. İdeoloji dediğimiz şey, insanların yaşamını ilgilendiren felsefi düşüncelerin toplumsal yaşama aktarılma biçimidir. Yani insanı, insanları ilgilendiren felsefi düşünce, insanın insanların yaşamına indirgenecek şekilde basitleştirilmiş, organize edilmiş ilkeleriyle, kurallarıyla, metoduyla yasallaştırılmışsa buna ideoloji denmekte, ideolojilerin toplumsal yaşam biçimi haline gelmesine de düzen denmektedir. Sabırla. Düzen. Bu tanımlamalara göre toplumsal düzen haline gelemeyen hiçbir düşünce ütopyalıktan kurtulamaz. Yani siz toplum için bir düzen oluşturmaya çalışın. Ona ilkeler, kurallar, metotlar, yasalar koyun. Fakat bunları hayata indirgeme noktasında, yaşama indirgeme noktasında imkansızlıkları var olsun ve pratik olmasın yaşamı en basit insandan en güçlü, kuvvetli insana kadar, en bilgili insana kadar yaşamını ilgilendirmesin o zaman o Ütopya'dır. İnsanlığın tarihine ilişkin felsefi görüşlerin çoğu bu açılımda Ütopyalıktan kurtulamamıştır. Çünkü geçmişe yönelik felsefi görüşlerin yaşama indirgenmesi, pratik hayatta var kılınması zordur. Örneğin geçmiş hayatla ilgili, geçmiş zamanla ilgili, insanlığın geçmişiyle ilgili her türlü düşünce ütopyadır. Bir türlü yaşamın gerçeğine inmez. Ancak günümüzde insanların yaşamını ilgilendirenler, yaşama indirgenebilirlik açısından ele alınıp hayata yansıtılabilir. Yani biz bugünü düşündüğümüz zaman, bugün insanlar için bir şeyler düşünüyorsanız, güzel şeyler, onları yaşama aktaracaklar, formüller yasalar, ilkeler, kurallar üretebiliyorsanız o zaman bir anlamı olacaktır. Ama geçmişle ilgili ne söylerseniz söyleyin, onu bugüne indirmeniz mümkün değildir. Öyleyse geçmişe yönelik söylediğiniz her şey bir hayal ürünü, bir ütopya olmaktan öteye geçmeyecektir. Aynı şekilde geleceğe yönelik herhangi bir felsefi düşünce de ütopyalıktan kurtulamaz. Belki geleceğe ait düşüncelerin gerçekleşmesi, yaşanabilir materyallerden giderek açıklanır. Yani zamanın gerçekleşebilir imkanları önünüze alınır ve bu imkanlar biraz daha geliştirilerek, güzelleştirilerek, hatalı gördüğümüz yerler silinerek, daha iyisi şu olabilir diye belli bir kompozisyon çizebilir ve gelecekte bunlar tasarlanıyor, bunları tasarlayabiliriz, denilebilir belki. Ama geleceğe ait olduğu için yine yaşama indirgenmemiştir. Bugüne ilgilendirmemektedir, geleceği ilgilendirmektedir. Gelecekte ise uygulana tartışılacaktır. Çünkü gelecekte belki o tasarlanan her şey çöpe atılacak, o günün şartlarında yeniden düşünülecektir, yeniden formüle edilecektir. Bu nedenle geçmiş ve geleceğe ait olan her türlü düşünce ütopyalıktan kendisini kurtarmaz. Allah'ın insanlara gönderdiği dinlerin üç temel yapısı vardır. Birincisi insanlığın yaratılışı ve dünya öncesine ait bilgilerdir. İkincisi insanlığın dünya hayatı sonuna ilişkin yani ahiretine ilişkin bilgiler. Bu iki bilgi sisteminin dünyada gerçekleştirilmesinin imkanı yoktur. Bu nedenle dünya öncesi ve sonrası ile ilgili bilgiler insanlar için, insanlık için genel olarak baktığımız zaman bir ütopyadır. Allah'ın gönderdiği bilgi sistemi içinde gönderildiği şekilde inanılması gereken gayb haberler olarak tarif edilir. İtopyalıktan çıkar. Her ne kadar Allah yeryüzündeki hayatın nedenleriyle arkasından gelecek ahiret hayatının mantığını oluşturacak akli mantıki sorgulamalar, deliller sunsa da sunulan her bilginin yeryüzünde gerçekleşmesiyle ilgisi olamayacağı için sadece inanılması gereken bilgi olarak kalacaktır. Ve Allah zaten bu bilgilere genelde şu ifadeyi kullanmaktadır. Bunlar size gaybın haberleridir. Ve Allah tarafından gönderilen gerçek bilgilerdir. Allah'ın bilgi sistemi içinde gayb, insan beş duyusunun algılayamayacağı varlık aleminden gelen Kaynağı sadece Allah katında olan bilgilerden oluşmaktadır. Allah, kendi katındaki bilgilerden dilediği kadarını Resulleri aracılığıyla insanlara ulaştırır. Ulaşan bilgiler, insanların mevcut yapılarıyla bilemeyecekleri kesin bilgilerden oluşur. Yani, biz dünyada yaşarken Allah'ın gönderdiği o kesin bilgileri mevcut yapımızla asla bilemeyiz ve itirak edemeyiz. Sadece inanırız. İman dediğimiz olgu, insanın hiçbir zaman bilemeyeceği, mevcut beş duyu sistemiyle hiçbir zaman ulaşamayacağı alandan gelen bu bilgilere kesin olarak inanmasından ibarettir. Ahiret hayatını görüyormuşçasına inanmak hidayettir. Aynı şekilde insanın yaratıldığı, dünya öncesine ait gönderilen bilgilere de kesin olarak inanılması hidayettir. İnsanlar ister Allah'a ve gönderdiği bilgilere iman etsin, ister etmesin. Hangi nedenle olursa olsun, beş duyusu ile algılayamayacağı bilgi kaynaklarına ulaşmaya çalışırsa, ulaştığını zannettiği her bilgi sadece insanın zanından ibarettir. Yani sadece zanneder. Çünkü beş duyusu ile ulaşması mümkün değildir. Sadece düşüncesiyle, aklıyla, mantığıyla ulaşılır. Belli tasarımlarda bulunur. Allah buna zan diyor. Gayba yönelmiş her türlü bilgi, her türlü bilgi üretimi, her türlü fikri üretim Allah tarafından zan olarak tarif edilir ve uyarılır. Gaybı taşlamayın. zanınızla. Zan, haktan değildir. O gerçek değildir. O bir tasarımdır. Halbuki Allah zanlı hiçbir zaman kesin bilgi olarak kabul etmezken gönderdiği gerçeklere sürekli kesin Rabbiniz katından kesin gerçek bilgidir diye bize bildirmektedir. Onun için özellikle Müslümanların dünya öncesi ve dünya sonrası bilgilere iman ederken bilgiler üzerinde ileri geri yorum yapması, bu sahalarla ilgili bilgiler üretmeye çalışması gereksizdir ve Allah'ın o Reddettiği zan kavramına, zanla kaybı taşlamayın kavramına veya uyarısına girebilir. Allah'ın gönderdiği ayetlerin içinde insanın dünya yaşamını ilgilendiren yaşama düzeni vardır. Allah buna din diyor. Size din gönderdi. Bir düzen. Yani yaşam kuralları. Din de aynı ideolojiler gibi ilkesinden, hedefinden, yasalarından ve metodundan oluşur. Yani dinin ilkesi yok değildir. Hedefi yok değildir gönderilen dinin. Yasaları yok değildir. Ve onun bir uygulaması, metodu yok değildir. Hepsi vardır. Zaten Allah'ın ayetlerde tanımladığı din, soyut bir kavram değildir. Yani bugünkü sosyolojinin, bugünkü psikolojinin tarif ettiği gibi din soyut vicdani bir kavramdır diye öne çıkardıkları gibi değildir. Allah'ın tarif ettiği din, soyut kavramın aksine pratik İnsanın hayatını ilgilendiren, gerçek yaşam içinde oluşan yaşamın kurallarının bütünüdür. Bu nedenle Kur'an'da geçen din kelimesi hangi yaşam biçimi olursa olsun, ayetlerde din olarak tarif edilir. İnsanların yaşamlarında oluşturdukları gelenekler, örfler, ideolojiler, yasalar, cezalar, hepsi din kapsamı içerisinde Allah tarafından ele alınır ve incelenir. Diğer taraftan Allah'ın ayetleri, insanların yaşamı üzerine indirilen emirlerden oluşmuştur. Aynı şekilde. Yani Allah'ın ayetleri soyut bir şekilde gelmemiştir. Bizatihi yaşayan insanlar üzerine gelmiştir. İster Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın. Hem Müslümanlara, hem Müslüman olmayanlara, onların davranışlarına, onların sözlerine, onların düşüncelerine, Kitabeden eden ayetlerden oluşmaktadır ve yaşamın içerisine inmiştir. Resul ve arkadaşları döneminde tamamlanan dinin her kuralı ve gönderilen her ayet 23 yıl içerisinde yaşayan insanların yaşamına ister Müslüman olsun ister olmasın hükmederek onların düşüncelerine, davranışlarına hükmederek yaşamın dışında olmadığını göstermiştir. Bu nedenle gönderilen her ayet bir toplu değildir. Yani insanların yaşamına gönderilmiş her ayet, ayetlerin anlamı, hükümleri ütopyalıktan uzaktır. Yani hayali değildir. Bizzat yaşamın kendisidir, yaşamın içindedir, yere basmıştır. Günümüzde dinin vicdan işi olduğunu söyleyerek yeni bir tanım getiren sosyoloji, felsefe, ateist, seküler, layık anlayış, Allah'ın gönderdiği dini yaşamdan uzaklaştırabilmek için Yaşamın gerçeğini ilgilendiren dini soyut din anlayışına dönüştürme gayretindedir. Tanımlarını ve tariflerini bu yönde yaparak sürekli pompalayarak dini yaşamın içinden soyutlayarak ütopik bir din haline getirmeyi amaçlamışlardır. Bunun nedeni yaşamın gerçeğiyle ilgilenen dinin ortaya koyduğu kurallar insanın, insan beninin bencilliğinin karşısına gerçekleriyle çıkar. Çünkü gönderilen ayetlere baktığınız zaman orada ne vardır? İnsan belinin bencilliğinin karşısına dikilmiş hakkı ve adaleti ayakta tutan ilkeler bütünüdür. Bugün dinin tartışılmaya çalışılan kuralları aslında tartışmaların mantığından uzaktır. Din kurallarını tartışmak isteyenler önce kuralları çarpıtır. Sonra çarpık din kurallarının bilimsel, akli olmadığı üzerine yorumlar yapar. Yani bugünkü topluma baktığınız zaman önce bir din tanımlarlar. Bu bir soyut bir dindir. Sonra bir dinin kurallarını tanımlarlar. Onu da dogmatik hale getirirler. Yani katı, kuralcı, kesin, tartışılmaz bir kural haline getirirler. Ve ondan sonra derler ki bu bilimsel değil. Halbuki Allah'ın dinine baktığımız zaman, Allah'ın gönderdiği kurallara baktığımız zaman o kurallar hayatın içindedir, dogmatik değildir. İnsan yaşamını ilgilendirir, yaşamın şartlarına göre esnekliklerini korur. Bundan sonraki bölümlerde her hükmün nasıl bu şekilde yaşamı içerisinde kendi esnekliklerini, kendi ilkesi doğrultusunda koruduğunu göreceğiz inşallah. Zamanı gelince. Ama dini hayattan soyutlamak ve onu farklı bir konuma yerleştirmek isteyen insanlar, Müslümanların da yardımıyla... Ateistler, seküler düşünceye sahipler, felsefeciler, layık anlayışlı olanlar dinin kurallarını belli bir yere oturturlar. Önce dine bu vicdan işi derler, din vicdan işidir derler, soyutlaştırırlar. Sonra kurallarını tartışılmaz hale getirirler ve esnetmezler. Ve ondan sonra derler ki bugün uygulanmaz, bugün bu bilimsel değil, akde değil, mantıklı değil derler. Kendi tanımlarıyla o kuralları Tanımlamaya çalışırlar ve böylece de bir amaca doğru hareket ederler. Önce dinin kurallarını çarpıtırlar. Bu eyleme ne yazık ki Müslümanlar da katılır. Onların din karşıtı eylemlerine destek verir. Düşünceleriyle, tavırlarıyla, hareketleriyle. Halbuki dinin özüne baktığımızda insan yaşamını ilgilendiren yalan, dedikodu, iftira, riyakarlık, iki yüzlülük, insan aklına, mantığına, yaşamına saldırı. Allah'ın gönderdiği dinde yasaklanmıştır. Dikkat ederseniz ne laikler, ne ateistler, ne seküler din anlayışına sahip olanlar, ne felsefeciler asla Allah'ın temel kuralları olan, bilinçli insanın veyahut da mümin insanın temel kuralları olan yalan, dedikodu, iftira, iki ikiyüzlük, insan aklına, insan mantığına, insan yaşamına insanların saldırmasını İnsan aklının, mantığının, yaşamının insanlar tarafından küreleştirilmesini yasaklayan kuralları hiç dile getirmezler. İyi dikkat bir bakalım. Bu temel hükümleri asla gündeme getirmezler. Asla bu açıdan Allah'ın gönderdiği kuralları tartışmazlar. Neyi tartışırlar? Efendim işte hırsızlık eli şöyle kesilir mi, böyle kesilir mi, neden kesilir, şada geçer mi? yok miras hükümleri şöyle midir, böyle midir, yok bu, bu devirde böyle olur mu eşitlik ilkesine aykırıdır, yok efendim şuradadır derken ne yaparlar? Aslında temelde kendi düzenlerinde var olan yalancılığı, dedikoduyu, iftirayı, riyakarlığı, ikiyüzlüğü, insanların insanları köle almasını meşru gösterecek bir mantıkla kendilerine göre kalıplaştırdıkları ve yaşamdan itmeye çalıştıkları bazı kuralları, bakın yaşamdan itmeye çalıştıkları bazı kuralları dile getirerek ama kendilerine göre dile getirerek esasla dinin emrettiği kuralları temelde emrettiği kuralları göz ardı ederler, asla gündeme getirmezler. Ve böylece yalan, delikodu, iftira, riyakarlık, ikiyüzlük, insanların insanları köle alması toplumda kesinleştirilmiş olur. Gönderilen ayetlerle çizilen bütün kurallarda, İnsan aklının insanlara karşı özgürleştirilmesi, yalandan, riyadan uzak bir yaşamın yanındığı, basitliği yaşaması, insanların birbirleriyle sevgiyi, saygıyı, barışı, huzur içinde paylaşımlarda bulunması, insanların haklarının hiçbir şekilde saldırıya uğramaması esasları dinde korunurken, böyleyken din karşılığı düşünceler, bencilliği, yalanı, iftirayı, görselliği, çıkarı, çıkarcılığı öne çıkarıp, güçlülerin zayıfları ezdiği, horladığı, küleleştirdiği bir düzeni çağdaş, akılcı, bilimsel diye insanların yaşamına sunarlar. Böylece Nasrettin Hoca'nın bindiği dalı kesen insan hikayesindeki gibi ateistler seküler din anlayışlarıyla, Allah'ın gönderdiği dine karşı çıkışlarıyla insanlığın temel hak ve özgürlüklerinden oluşan doğal, evrensel insan haklarından insanları ayırarak güçlerin çıkar dünyasında insanları köleleştirdiler. Adına da ne derler? İnsanlık derler. Bunu biz insanlık için yapıyoruz derler. İnsanın insanına köleleştirilmesine insanlık derler. Allah'ın Hz. Adem'den itibaren gönderdiği din, yani insanın temel hak ve özgürlükleri yaşanması gereken yaşam biçimi, insan çıkarının oyunlarıyla karşı karşıyadır. İnsan çıkarı, kendi yalanlarıyla, zanlarıyla, önce Allah'ın gönderdiği bütün kavramlar üzerinde oynamayı gerçekleştirir. Sonra Allah adına din üreterek aklını kullananların karşı çıkmalarına neden olur. Oyuna dikkat edin. Oyun nedir? Önce Allah'ın gönderdiği bütün kavramlar üzerinde oynar. Allah hakkında, din hakkında, Resul hakkında, kurallar hakkında her konuda bir oynama yapar. Sonra Allah'ın gönderdiği ayetleri de delil göstererek kendine tebliğ ederek, Allah'ın ifadesiyle onlar kelimeleri değiştirerek ne yaparlar? Allah adına bir din üretirler. Böylece insanlığın önüne korlar. Derler ki işte İslam budur mesela. Bu sefer akıl sahipleri karşı çıkmaya başlar. Böyle bir din olmaz der. Böyle bir din bu çağda geçmez der. Halbuki ürettikleri kavramlar ve ürettikleri din İslam değildir. Yani o akıl sahiplerinin karşı çıktığı şeyler İslam değildir. Bugün mesela birçok ateistin veya birçok solcunun veya birçok İslam dışı kişinin reddettiği hükümler, reddettiği kavramların hiçbirisi Allah'ın dinine ait değildir. Onlar insan çıkarının ürettiği kavramlardır. Ve ürettiği dindir. Böylece çıkarlarıyla Allah'ın gönderdiği kavramlar üzerinde oynama yapanların neleri değiştirdiğini görmemiz gerekiyor. İyi dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bunu göremezsek, yalanlarının kurbanı olarak oluşturdukları dine inancımızı sürdürürüz biz de, da. Gerçekten inananlar da onu görmezlerse, Allah'ın gönderdiği dine değil o değiştirilen dine sahip çıkanlar. Böylece değiştirilmiş bir din, kavramlarıyla ve Allah adına üretilmiş bir dinle değiştirilmiş bir dini müdafaa ederler. Kaç tarafta Allah'ın dinini değil, Allah'ın ortaya koyduğu kavramları değil, neyi reddeder? İnsanların çıkarlarıyla oluşturduğu dini reddeder. Böylece safça, samimice Allah'ın dini olmayan bir dini yaşayanlar bu dini onların karşısında korumaya başlar ve bu mücadeleri de yenilirler. Otomatikman. Niye? Çünkü gerçek değil. Halbuki Allah'ın ayetlerini göndermesindeki amaç, insanları insanların ürettiği dinden uzaklaştırıp, İslam ile şereflendirmektir. Yani Rasullerin gönderiliş amacına baktığımız zaman, zaman zaman işte bir Rasul geldi, yaşamı gerçekleştirir, sonra ölüp gitti, sonra işte ortada bir karışıklık da oldu. Tekrar insanlar o tevhidi esaslardan uzaklaştığı, tevhidi esaslar içerisindeyken neydi? İnsanlar insanların kölesi değildi. İnsanlar sadece Rabb'in hizmetinde ve sadece Rabb'ı Allah'ı ilah bilen, onun hükümlerine tabi olan, başka hiçbir varlığı ilah makamında görmeyen, hiçbir varlığın emrine girmeyen insanlardı. Ama bu değişiyor. Nasıl değişiyor? Kavramlar değişmeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz insanlar Allah'ın ilahlığını bırakıp kulları ilah yapıyor. Allah'ın yarattığı başka varlıkları ilah yapıyor ve Allah adına bir din üretiyor. Gelenekleştiriyor. Atalar din haline getiriyor. Sonra Allah bakıyoruz. Tekrar bir Rasul gönderiyor. O değişen bütün değişimleri tekrar silip yeniden tevhidi egemen kılmak, yeniden tevhidi özleri dine yaşama hakim kılmak için rasullerini gönderip ayetlerini gönderiyor. Böylece bu sistemi yürütüyordu Allah. Kur'an'da işte peygamberler kıssasına baktığımız zaman sistem buydu. Bu sistemin amacı neydi? Bu sistemin amacı İslam, insanların Allah'ın tanımladığı hak ve özgürlüklerle barışı, huzuru, esenliği yaşamak için insanlara önerilmiş, insanlara gönderilmiş bir din olarak sunuyordu. Allah ya da Tanrı olgusu ayetlerin Allah ilah tanımlarından uzaklaştırılmıştır o değişimde. Allah kavramı farklı bir noktaya getirilmiştir. Tanrı veyahut da bugünkü işte Türkçe karşılığı Tanrı olan ilah kavramı, Kur'an'da, Arapça'da geçen ilah kavramı farklı anlamlara getirilmiştir. Ayetler incelendiğinde görülecektir ki Allah yeryüzünde yaşayan insanın yaşamına karışandır. Dikkatimi sekiyorum. Allah Resul seçerek, onunla ayet göndererek ne yapmıştır? Yeryüzünde yaşayan insanların yaşamına karışmıştır. Düşüncelerine karışmıştır. İnançlarına karışmıştır. Allah'ın Resul seçip, ayet göndermesinin amacı, yeryüzünde yaşayan insanların hayatlarına karışmak, düşüncelerine karışmaktır. Ve bu karışmanın ötesinde de, İnsanların yaşamlarına müdahale edip, kurallar getirerek, yasalar getirerek, onların yaşamını tanzim eden, onların yaşamına sistem koyandır, düzen getirendir Kur'an'daki Allah. Allah'ın insanlara din yani yaşam düzeni olarak gönderdiği din, yeryüzündeki haksızlıklara, adaletsizliklere karşı hakkı, adaleti arayan yaşamın kurallarına getirmektir. Allah'ın gönderdiği her kural, her kavram insanların yeryüzünde yaşarken uğradıkları haksızlıklara, adaletsizliklere karşı onların hakkını koruyan, adaleti arayan, arattıran bir yaşam kuralıdır. Bu nedenle ayetlerdeki ilah veya tanrı olgusu insanların zannettiği gibi gökyüzünden insanları seyreden, işlerine karışmayan, meydana gelen haksızlıkları, adaletsizlikleri ahirette, adalete hakka bağlayan değildir. Yani bugün mesela ne diyor? İşte, zalimin zulmü varsa, Allah'ın da adaleti var. Nerede? Gelecekte. Böyle bir algı, Allah'ın Kur'an'da anlattığı dinin algısı değildir. Tam tersinedir. Tam tersine. İnanan insanlara, Yerizinde hakkı hakim kılmak, adaleti gerçekleştirmek görevi vererek adaletini gelecekte değil yerizinde gerçekleştirir. Huzurdaki hesap ayrıdır. Huzurdaki hesabın amacı yerizinde her türlü haksızlık ve adaletsizlik sürsün, insanlar hak ve adaletini bulamasın, ahirete geldiği zaman herkes hakkını alsın, manasında değildir. Tam tersine Allah dinini gönderir, kurallarını gönderir ve der ki hakkı ve adaleti hakim kılın. Nereye? yeryüzüne Niçin? Huzurdaki hesaba bırakmadan yeryüzündeki adaleti ve hakkı gerçekleştirin. Arayın hakkınızı. Adaletinizi de gerçekleştirin. İşte bu noktada bizzat Allah'a inandıklarını iddia edenler İnsanlığın yaşamının başından itibaren Allah'ı yer yüzünden koruma yarışına girmişlerdir. Yani Allah'a yer yüzündeki haksızlıklara ve adaletsizliklere karışma. Sen gökyüzünde otur yerinde dur. Nasıl olsa öleceğiz, yanına geleceğiz. O zaman adaleti sağla. Bize karışma yer yüzünde anlamında dinî kavramları Allah'ın gönderdiği ayetleri, Allah kavramını ilah kavramını değiştirmeye başlamışlardır ki bu sadece laiklerin düşüncesi değildir. Her resulün getirdiği din bir müddet sonra aynı şekilde Rabbi yerizinden gökyüzüne kovmakla işe başlamıştır. İnsanlar Allah'ın yerizinde yaşayan insanların yaşamına karışmasının karşılığında Allah'ın yüce varlık olduğu Yorumda böyle çıkar. Allah çok yüce varlıktır. Böyle basit işlerle uğraşmaz. Yani yer insanlar basitçe bir yaşam yaşıyor. Birbirleriyle ilişkileri var. Bu ilişkilere Allah yüce varlık niye karışsın? Bu işleri başka varlıkların üstlendiği iddiasını gündeme getirirler. Hemen arkasında. Önce Allah'ı gökyüzüne gönderirler. Allah yüce bir varlıktır. Artık o yerlisine inmeye gerek yoktur. Adaletini nasıl olsa öldükten sonra sağlayacaktır. Yeryüzüne karışmaz. Peki ne olacak? Yeryüzüne karışacak kim karışacaktır yeryüzünde? İnsanların yaşamlarına hemen bir formül üretirler. Allah çok yücedir. Öyle basitçe yere inip de yeryüzündeki insanların yaşamına karışmaz. E ne yapar? Başka varlıklar bu görevi üstlenmiştir. Bir başka varlık vardır. Kimdir bunlar? Yeni bir tanrı. Yani yeryüzüne karışan bir tanrı. Yeryüzüne karışan bir İlah kavramı ortaya atarlar. Ortaya attıkları Tanrı veya İlah, yeryüzünde insanları serbest bırakmıştır. İnsanlar serbestçe yaşamlarını sürdüreceklerdir. Yaşamları sonucunda hesap için Allah'ın huzuruna gideceklerdir. Huzurdaki hesap Allah bütün hesapları kapatacaktır, adaleti sağlayacaktır. Onların bu düşünce tarzıyla yaşadığımız hayatta Allah yoktur. Her türlü zulme, adaletsizliğe karşı Zayıf insanlar ahirette gerçekleşecek adalete sığınmışlar. Zulmedenlerse zulmettikleri insanların sızlanmalarına karşı kardeşim hakkın varsa ahirette alırsın diyerek başlarından salmışlardır. Bugün Allah'ın gönderdiği dinlerin uzantısı olduğunu iddia eden Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar ilah tanrı düşüncelerine baktığımızda bu üç dinin mensuplarının hemen hemen Aynı sonuca çıktığını görürüz bugün. Çünkü üçü de neyi savunuyor? Adalet huzurdaki hesaptadır. Adalet huzurdaki hesaptadır anlayışı Allah'ın yeryüzünden gökyüzüne kovuluşudur. Bu üç din mensubu Allah ile kendi aralarına başka varlıklar koyarak Allah'ı yaşamlarından uzaklaştırmışlardır. Hangisi olursa olsun. Allah'ı yer yüzünden gök mu araya başka varlık koyacaksın. Kural bu. Artık Allah yer yüzünü yönetmez. Allah adına papalar, ruhbanlar, rahibler, imamlar, gavslar, şeyhler yer yüzünü yönetilir. Çünkü yer yüzünden bir Allah vardır düşünce planında. Dolayısıyla insanlar yönetilmesi gerekir. Yönetilmesi için de ne gerekiyor? Bazı mevkiler, makamlar gerekiyor. Bu mevkiler, makamlar üretilir ve Oralara yetkililer atanır. Halbuki ayetlerin özüne baktığımızda Allah insanla arasına hiçbir varlığı sokmadığını, aksine insana yakın olduğunu, inanan insanların haklarına dünyada sahip çıkmalarını, adaleti sağlamak için harekete geçmelerini gerektiğini vurgulamaktadır. İnandığını söyleyenler, Allah'ın ayetlerindeki bu özden ayrılarak sorumluluklarını üstlenmezler. Neden? Çünkü farklı bir dinanca sahiptirler. Zayıf olanlar her türlü zulme, adaletsizliğe karşı arabex bir kadercilik anlayışına girerek adaleti huzurdaki hesaba bırakırlar. Böylece yeryüzünde hakkın hakim kılınması, adaletin sağlanması için çalışmazlar. Bu öğreti onlara Tanrı ilah kavramının yanlış öğretilmesinden kaynaklanır. Halbuki Allah'ın gönderdiği ayetlerin özünde, yeryüzünde hakkını aramayan, zalime fırsat veren zulüm içindedir. Yeryüzünde adaleti gerçekleştirmek için çalışmayanlar da aynı şekilde haksızlıklara, adaletsizliklere ses çıkarmadıkları için şeytanın, tağutların yani haksızlığı, zulmü, insanlığa hakim kılanların dünyaya egemen olmasının neden olarak imtihanı kaybetmişlerdir. Bunu Allah'ın Resulü çok kısa özetler. Zulme rıza gösteren zalimdir. Ayetlerin mantığından çıkan bu öz, yeryüzünde hakkı hakim kılmak, adaleti sağlamak için çalışmayan, haksızlıklara, zulme karşı çıkmayanlar, zulmü, adaletsizlikleri yeryüzünde hakim kılmaya yardım etmiş olarak değerlendirileceklerdir. Ahiretteki hesapta adalet ararlarken zalimlere ses çıkarmayan onların zulümlerine izin verenler olarak suçlanacaklardır. Bu gerçeği altı yerine zulmer rıza gösteren bir ilah, bir din, bir inançlı üretmeyi başaran çıkar grupları yeryüzünde istediğini yapabilme özgürlüğüne ulaşmıştır. Allah'ın hesabının gerçekliği buyken, dininin gerçekliği buyken, tam tersine bütün bu gerçekleri alt edip yerine zulme rıza gösteren bir ilah bir din, bir inançlı üretmeyi başaran çıkar grupları. Onun için de mesela şimdi ateistler rahatlıkla ne diyor? Ya yeryüzünde bir sürü zulüm var, ne biçim Allah'ınız var, hiç karışmıyor. Zalimler sürekli hakim. Tabi öyle olur. Çünkü dinin kavramı değişti. Halbuki dinin kavramı değişmeseydi Müslümanlar o zalimlere asla fırsat vermez. Dinin kavramı değişince fırsat veriyorlar. Onlar da başta söylediğim gibi gayet rahatlıkla tenkir ediyorlar. Çıkar gruplarının ürettiği, yerizinden kovulmuş ilah, tanrı, din kavramı ve uzantısı olarak adaletin yerizinde değil ahirette gerçekleştirileceği inancı, İlah, Tanrı, Din kavramının gerçekliğinden çıkarılarak Ütopya'ya dönüştürülmesinden ibarettir. Yani bugün Müslümanların kafasında, genelde ki Müslümanların kafasındaki Din, Tanrı, İlah, Allah kavramları bir Ütopya'dır. Gerçeği değildir. Değişmiştir. Çünkü Ütopya neydi? İnsanın yaşamına indirgemlemeyen düşünceler. Ütopya'mız neydi? mitopiye dediğimiz zaman insanın yaşamına indirgenemeyen düşünceler. Allah ayetlerini gönderirken insanın yaşamına iniyordu ilah olarak. Onların duygularına, düşüncelerine, ağlamalarına, gülmelerine, davranışlarına, sözlerine ne yapıyordu? Karışıyordu. Bilgiler ve hükümler gönderiyordu. İnsanın hayatına karışıyordu. İnsanın hayatının içindeydi Allah ilah olarak. Sadece Müslümanların değil Aynı zamanda Müslüman olmayanların da içindeydi. Bu konuda birçok rivayet vardır, ayetler de vardır. O münafıkların söyledikleriyle ilgili, kafirlerin söyledikleriyle ilgili ayetler geldiği zaman, münafıklar ve kafirler birbirlerine baktılar. Ne dediler? Acaba içimizdeki ajan kim? Ayet geliyordu. Rabbiniz sizi duyar. Sizi içinizdedir. Sizi bilir. Allah'a inandığını söyleyen insanların inandıkları ilah, din, adalet düşüncesi yeryüzüne indirilemeyip ahirete bırakılması kavramları ütopiğe dönüştürdü. Oluşan bu algı artık ilah, din, adalet kavramlarının ütopik kavramlar olarak algılanmasını doğurarak ayetlerle insanlar arasına girdi. Ütopik kavramlar insanın inancına girince artık insan hayatına karışan, kendisine şah damarından yakın olan Allah yerine gökyüzünde duran, insanın hiçbir zaman ulaşamayacağı Tanrı kavramına yeryüzünde insanı özgürleştirmek için gönderilen din insanların kullara kulluğuna yeryüzünde hakkı adaleti gerçekleştirmek üzere gönderilen dinin kuralları iflas edip adaletin ancak ahirette gerçekleştirileceğine inanmasına neden oldu şimdiki özet bu şimdi nasıl bir özet var Allah gökyüzüne gönderildi, yer yüzüne karışmıyor. Ve şimdi Müslümanlar Allah'ın ilahlığı yerine kendilerine başka ilahlar buldular. Allah'ın ayetlerini değil, onların emirlerini, onların kurallarını dinliyorlar. Ve Allah'ın adaleti ancak huzurdaki hesapta gerçekleşir. Şu anda gerçekleşmez. Bugün özet bu. Böylece insan yeryüzünde Allahsız, dinsiz, adaletsiz, zulüm üzerine bir yaşam yaşamaya mahkum edilir. İtopik bir din algısıyla. La ilahe illallah diye dine inanarak Allah'a biat veren Müslüman, Allah'tan başka kendine hükümran olanları kabul etmemesi gerekirken Allah adına gavslarını, şeyhleri, imamları, ruhbanları, hahamları, papazları, papaları, lamaları ve politikacıları, cemaat önnermelerinin liderlerini ne yapar? Allah ile arasına yönetici olarak sokar. Onlar Allah'la aralarına girerek Allah adına onlara bir şeyler söyler sürekli. Onlar aracılığıyla dinini, yerizinin gerçeklerinden soyutlayarak yaşar. Dünyadaki yaşamının hükümranlığını ise çıkar gruplarının yalancı politikalarının emrine vererek Allah'ın hükümranlığını tanımaz hale gelir. İşte bakın. Önünüzde taze bir seçim var. Kabadayı Müslümanlar bile şu anda seçimle uğraşıyorlar. Bütün gündemler olarak haber dinliyor, şu mu olacak, bu mu olacak diye. Kabadayı Müslümanlar bile. Yani kabadayı derken ne anlama geldiğini siz biliyorsunuz. Veya kallavi Müslüman yani amacı her şeyi Müslümanlık olanlar bile artık gündemini seçimle bozdu. İnsanın Allah ile arasına soktuğu her varlık Allah'ı Ayetlerini anlamada aşılmaz engel haline gelir. Ne zaman insanlar aklına, muhakemesine, iradesine, yaşamına egemen olan bütün değerleri silip Allah'ı, Allah'ın ayetlerini anlamak için gayret gösterirse, o zaman Allah'ın ayetleri insanlar tarafından işitilmeye, gösterdiği gerçekler görülmeye başlayacaktır. Yani ütopik din algısıyla, hayali bir din algısıyla atalarından gelen günümüzde oluşturduğu bu din algısıyla elde ettiği bütün değerleri silip atmadıktan sonra o ayetler anlaşılmaz. Böyle bir durum oluşturulmazsa insan asla Allah'ı ayetlerini anlayamaz. Üstelik insanın Allah'ı ayetlerini anlayamaması için çıkar grupları elinden gelen gayreti gösterir, araya girer. Çünkü çıkar grupları bilir ki insanlar Allah'ı ve ayetlerini anladıklarında anlayan insanlar üzerindeki hakimiyetleri bitecektir. Kimse çıkar gruplarına izin vermeyecektir. Kimse Gavslarıyla, Şeyhlerıyla, İmamlarıyla, Papalarıyla, Papazlarıyla, hahamlarıyla Rahiplerıyla, Ruhbanlarıyla, Lamanlarıyla onlara köle olarak değil, onların karşısına çıkarak ayetlerle onların karşısında özgürlüğünü ortaya koyacaktır. Siz de bizim gibi bir insansınız diyecektir. Sizin sözünüze karşılık Allah'ın sözü diyecektir. Halbuki bugün bütün bu değerleri insanın önüne dikerek insanları Allah'tan uzaklaştırıp çıkarlarıyla insanları köle almaktadırlar. Bugün Allah'ın sözüne karşılık bu insanların, bu değerlerin sözleri insanlara din olarak emredilmektedir. Rasul kavramı, Allah'ın ayetlerde belirttiği Rasul'den çıkarılıp ya tanrılaştırılmış ya da ulaşılmaz hale getirilmiştir. Rasullerin tanrılaştırılması, ütopik Rasul ortaya çıkarma gayretidir. Kur'an'daki ayetlerdeki Rasul yerine, ütopik bir Rasul, farklı bir peygamber, ütopik. Özellikle Rasullerin gösterme yetkisi olduğuna inanılan mucize olgusu bilinen, doğal, kanunları alt üst eden olayları gerçekleştirme olarak insanlığın karşısına konulduğunda insanın, insanın yapacağı bir şey yoktur. Yani bir konuda mucize dediğiniz zaman orada insan aklı, insan mantığı duracaktır. Bunu elimde tutan bunu yapmaya gücü olan Rasul de Kur'an'ın tarif ettiği Rasul'den çıkıp düzeni değiştiren, sünnetullah'a değiştiren bir Rasul kavramına ulaşacaktır. Yani yarı Tanrılaşacaktır. Yani Allah'ın seçtiği Rasul olma yerine Allah'ın dünyasını istediği anda değiştirip yönetebilen bir Rasul olacaktır. Kur'an tümüyle incelendiğinde ayetlerin orijinalinde mucize kelimesi geçmemekte. Aslı Arapça olan mucize kelimesinin ayetlerde geçmemesine rağmen bütün ilahi kaynaklı dinlerin mucize olgusuyla gündeme getirilmesi düşündürücüdür. Allah'ın gayet delil olarak kullandığı kelimelerin mucize çevresiyle meallere, tefsirlere, yorumlara girmesi sadece Müslümanlar açısından değil, aynı zamanda bunun Hristiyanlara da Yahudilere de girmesi, hayata ait ayet anlamlarının hayat dışına çıkarılmasıdır. Yani, ayetler hayatın gerçeklerine gönderilmişken, baştan beri söylediğimiz olguda, Allah'ın ayetleri hayatın, insanın gerçeklerine gönderilmişken, gerçek üstü olaylardan söz eden müze türü çevirlerin olması, o insanların yaşamına gönderilen ayetlerin insanın yaşamından çıkarılıp doğaüstü, olağanüstü bir noktaya getirilmesidir. Peygamberlerin yaşamıyla sınırlı olan mucize olgusu, peygamberlerin vefatından sonra insan hayatından çekildi. Peygamberleri yaşamayan inananların artık mucizelere dayalı olarak gerçekleştirmeleri mümkün değil. Mucizelere dayalı olayları gerçekleştirmeleri mümkün değil. Peygamberlerin başarısını mucizelere bağlayan toplumlar, peygamberleri yokken mucizesiz kalınca artık hiçbir şeyi başaramayacaklarına inanır hale geldiler. Yani siz bir topluma peygamberin şu mucizesi var, bu mucizesi var deyip de inananlar her sıkıştığı yerde bir mucize bekletmesine girdikleri zaman ve de o mucizeyi gösterecek birisi olmadığı zaman ne olacaktır? Bir sorun çıkacaktır ortaya. Yalnız kaldıklarını, peygambersiz kaldıklarını, mucizesiz kaldıklarını artık bir şeyi başaramayacaklarına inanırlar. Halbuki bir peygamberler olsaydı mucizeler gösteririp her şeyi yapsayabilirdi. Bu aşmaz geçmişte din bilginlerini, sadece Müslümanların din bilginlerinden bahsetmiyorum. Yahudi ve Hristiyanlarda dahil ciddi şekilde düşündürmüştür. Hele inananların hayatlarını kolaylaştıran mucizeler gündeme getirildiğinde halkın "E hani peygamber mi var?" Artık bu iş burada bitti söylemleri, çoğunun sanki peygamberlerinin ölümünden sonra dine göre yaşam mücadelesinin bittiğine inanmaları, böyle bir mantığı dile getirmeleri, din bilginlerini yeni bir arayışa etmiştir. Arayışları sonucu keramet düşüncesi gündeme gelir. Keramet, peygamber olmayanların gösterdiği mucizevi olayla, İnanan halkın peygamber öldü, mucize bitti, mucizesiz bir şey yapamayız söylemlerine karşılık merak etmeyin. Mucize olmazsa keramet var anlayışı, din, rasul, dinin önderleri gibi kavramların pratik hayattan uzaklaştırılarak doğaüstü, olağanüstü olaylarla güçlerle desteklenmiş bir algıya ulaştırılmasına neden olmuştur. Böyle bir algıyla ayetlere bakan insanların, ayetleri anlaması mümkün değildir. Zira Allah'ın ayetleriyle aralarına mucize, keramet olguları girmiştir. Ayetlerde olmamasına rağmen, insanlar her okuduğu ayeti mucize veya keramet olgularıyla anlamaya çalıştıklarında, ayetlerin ortaya koyduğu ilkeler, kurallar yaşanamaz hale gelir. Çünkü mucize ve kerametler insan yaşamına ait değildir. Ya peygamberler ya olağanüstü insanlar bunları gösterir fakat insanların tümünü ilgilendirmez. İnsan yaşamıyla alakalı değildir. O zaman insanlar kendilerini güçsüz hissedip çıkarcıların eline düşerler. Çıkarcılar kimdir? Keramet sahipleridir. Çıkarcılar onları din adına keramet sahipleriyle buluşturur. Keramet sahibi olduğuna inandıklarının gölgesinde ayetlerden uzak yeni bir dini yaşamaya başlarlar. Böylece keramet sahiplerinin gölgesinde din yaşayanlar Allah'ın gücüne inanmamış Allah'ın ayetlerini yeryüzünde gerçekleştirme noktasında bilgiye bilince inanca hidayete ulaşmamışlardır. Müslüman her şeyden önce Allah ile ayetleriyle arasındaki engeli kaldırarak, sadece Allah'ın gücüne inanmaları gerekir. Rasulü Allah'ın ayetleri anlatmak da, rasuller insandır, diğer insanlar gibi bir beşerdir. İnsanlar gibi yer, içer, hastalanır, güler, ağlar, acı duyar, ömürleri bitince de ölüp gider. Resuller sadece insanları, Allah'ın ayetleriyle buluştururlar. Ayetlerde anlamadıkları yerleri Allah'ın izniyle açıklayıp da gösterirler. O nedenle Resullerin insanlar arasından seçilmelerine itirazlarına karşılık ancak insanın insana inanç konusunda örnek olabileceği belirtilmiş ayette. Hani niye peygamber meleklerden seçilmedi sözüne karşılık? Allah ne diyor? Yeryüzünde yaşayan Melekler olsaydı, onlara peygamber gönderecek olsaydık, meleklerden seçerdik. Yeryüzünde yaşayanlar, insanlar ve insanlara peygamber göndermeliyiz. Öyleyse, insanlardan seçtik ki, niye bizden olmayan birini şarttın de bilirsiniz. Manasında ayetler geliyor. Buradaki önemli olan unsur nedir? Rasullerin insanlar arasından seçilmesi, gönderilen dinin insan yaşamına indirgenmesidir. Ve o Rasul'ün Bizzati örnekleyerek, yaşayarak ayetleri göstermesi, ayetlerin insan yaşamına indirgenip sıcağı sıcağına bizzat getiren tarafından yaşanarak gösterilmesidir ki, ütopyalığın dışındadır. Yani dinin ütopya olmadığının kanı Mucize olgusuna inanmak, ayetleri anlamanın önündeki en büyük engellerden biridir. Hz. Musa'yı, İsa'yı, Lut'u, Salih, Hud'u, İbrahim'i ve Peygamberimiz Muhammed'i anlamak için onlar adına uydurulan mucize algısından kurtulmak gerekir. Çünkü onlar adına uydurulan o bütün mucizevi hadiseler önümüze ütopik bir din. Mucizelerle büyütülmüş, kuşatılmış ütopik bir din ortaya koyar. Bu ütopik din o peygamberler olmazsa hayata indirgenemez. Asla. İşte Geçmişte ehli kitabın yapmış olduğu budur. Dini ütopikleştirmiş, rasulleri tanrılaştırmış ve onların eline bir sürü mucize vererek yaşamdan uzaklaştırmış ve onları uzaklaştırınca yerine hahamlarını, rahiplerini, alimlerini Rab iddia etmiştir. Aynı kervana Müslümanlar da katılmıştır. Ne yazık ki. Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Tevbe sureleri bütün bu olguları anlatıp dururken, Resulün ölümünden sonra hemen Müslümanlar da aynı Yahudilerin ve Hristiyanların kervanına katılarak aynı hata yapmıştır. Biz eğer Allah'ın gönderdiği ayetlerde mucize kelimesi olmamasına rağmen tesirlerde ve meallerde ayet kelimelerini, delil kelimelerini mucize diye çevirerek Hz. Musa'yı, Hz. İsa'yı, Hz. Lut'u, Hz. Salih'i, Hz. Hud'u, Hz. İbrahim'i, Hz. Muhammed'i anlamaya kalkarsa asla onların ne olduğunu, onların misyonun ne olduğunu ve asla o surelerde anlatılmak istenen, ayetlerde anlatılmak istenen gerçekleri asla anlamayız. Çünkü o çevrede korunan o müze kelimeleri oradaki gerçekten anlamamız gerekenlerin önüne birer engel olan birer engeldir. Bu tuzak ne yazık ki Hristiyanların önüne de, Yahudilerin önüne de, Müslümanların önüne de kurulmuş ve ellerine din kitabı diye verilmiştir. Peygamberleri ya direkt Tanrı edinen ya da Allah'ın oğlu ilan eden düşüncelerden tutun da Allah'ı peygamberine aşık edip hizmet ettiren düşüncelere kadar hemen hepsi Resullük olgusunun İnsan yaşamından uzaklaştırıp, hayali bir Resulliğe veya peygamberliğe inandırma çabasıdır. Yani, insan olan rasulleri siz insanlıktan çıkarıp başka bir seviyeye koyuyorsunuz. Nedir o seviye? Ya yarı ilah, ya ilah, ya da Allah'ın aşık olduğu mükemmel bir kul. Lev lâke, lev lâke, lema Ey sevgili, sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım. Hiçbir varlık yokken, sadece Allah varken, aynı zamanda Muhammed vardı. Allah Muhammed'e aşık oldu ve yalnız kalmasın, üzülmesin, sıkılmasın diye kainatı yarattı. Lafa bakın. Neye göre söylendi? Hangi deliyle göre söylendi? İsa Tanrı edinildi, Hüzeyir Tanrı edinildi. Neye göre? Yukarıdan aşağı, piramit şeklinde bir şartlandırma eğitimi var. Bu tür yalanları icat eden, halka alim diye yutturulan üst tabaka, piramidin tepesinde yatıp kalkıp, onların alimliğinden, evliyalığından erenliğinden söz eden mukallit, yardakçı bir tabaka. Toplumun üstünde ve halk Toplum, aklına, yaşamına, iradesine baskı kurulmuş, çıkarları doğrusunda hareket ettirmek isteyenlerin uyguladıkları sistemlerle ne yapacağını şaşırmışlar grubu olarak tarih içerisinde yaşıyor, dünyada yaşıyor. Ortadaki tabaka, üstündeki evliyalar, erenler, alimler grubu adına sürekli konuşuyorlar. Halkın düşünme, akıl etme, iradesiyle karar verme yeteneklerini elinden alıp, söylediklerini robotlar gibi dinletmeyi hedef Onların anlattığı alimler grubu, hiçbir zaman insanların ulaşamayacağı bir grup. Onların söyledikleri tartışılmaz, sorgulanamaz. Yaptıklarıyla, ettikleriyle ilgili neden, niçin soruları sorulamaz. Hatta onların düşüncelerine, sözlerine, yaptıklarına bir ayet gösterilerek itiraz edilemez. Onlara göre insanlar için ayetler, Delil değil, onlar delildir. Yani ayetler asla delil olamaz, ama onlar mutlaka delildir. Zira onlar ayetleri insanlardan iyi bilirler, ne yaparlarsa yapsınlar, onlar hiçbir zaman ayetlere ters düşmezler. Ters düşer gibi görünmeleri de sadece insanların yanılgısından ibarettir. Bu tür algılarla anlatılan iki tane din var. Hiçbir zaman insanların ulaşamayacağı, algılayamayacağı alimler, erenlerin, evliyaların dini, normal insanlar bu dine hiçbir zaman giremezler. Bir de normal, sıradan insanların yaşadığı din vardır ki, o din Allah'ın gönderdiği din değil, arabeks bir dindir. Yani şu anda yeryüzünde İslam'ın Allah'ın gönderdiği din yok. İki tane din var. Evliyaların, erenlerin, imamların ürettiği bir din. Onlar adına üretilen bir din. Bir de Arabeks var. Halkın dini var. Arabeks din, Yani kaderci, teslimiyetçi bir din. Teslimiyetçi dinin tanrısı Allah değil. Teslimiyetçi dinin tanrısı alimler, erenler, evliyalar, şeyhler, gavslardır. Resuller ise Allah'ın aşık olduğu, peygamberin sözünden çıkmayan peygamberini asla kırmayan sevdalı bir varlıktır. Allah onlara göre. Peygamberinin getirdiği dini yaşamlarına aktarmamak için peygamberlerini kutsallaştırmaya yönelen düşünceler Peygamberlere adına ütopit bir din üreterek yaşamlarından Allah'ın gönderdiği dini kurarlar. Hani şu meşhur laf var ya Resulullah önderimizdir ve yolundan gideriz. Tamam. Resulullah önderimizdir. Evet, onun yolundan gideriz de onun yolundan gidebilmek için biz bir insanız. Onun yolundan gitmek için onun da insan olması gerekir. Örnek olacak bize. Ama biz şimdi algımızda ne yapıyoruz? Hayır, o insan değildir. İnsan üstü bir varlıktır. Peki, insan üstü bir varlık bir şey yapacak. Ben diyeceğim ki, ben insanım. Ben yapamam onun yaptığı. Bakın, gördünüz mü meseleyi? Halbuki Allah ne diyor? Size insandan bir insanı Rasul seçtim ki o size yaparak gösterecek ve siz de onun yaptığını yapacaksınız. Örnektir size. Ama bugünkü algı nedir? Bugünkü algı ben insanım. O insan ama benden üstün bir insan, donatılmış bir insan, elinde her türlü gücü olan bir insan. Ben onun yaptığını yapamam. O zaman nasıl örnek? Nasıl örnek yani? Onların ürettiği Tanrı, Rasul, din düşüncesi, kutsal sayılmayan insanların ulaşabileceği yerde değildir. Yani bu kutbun, bu çerçevenin ürettiği Tanrı'da, Resul'de, dinde kutsal olmayanların ulaşabileceği bir yerde değildir. Yani basit insanların hiçbiri oraya ulaşamaz. İnsanüstü varlıklar haline gelen rasuller, imamlar, erenler, evliyalar, alimler, ruhbanlar, hahamlar olmak koşuluyla yaşanabilecek dinin bütün insanlar tarafından yaşanması asla mümkün değildir. Çünkü onlar kutsallıklara donatılarak bu dini yaşıyorlar. Böylece üretilen din, ütopik bir din anlayışını ortaya çıkarır. Çünkü o dini ancak evliyalar, ancak erenler, ancak ruhbanlar, ancak hahamlar, ancak rasuller, ancak imamlar yaşar. Halk, halk yaşayamaz. Anlayamaz zaten. Hem anlayamaz, hem yaşayamaz. Halkın anlamayacağı ve yaşamayacağı, normal Müslümanların anlamayacağı ve yaşamayacağı bir din, ütopik bir dindir. Böylece ütopik din anlayışını üretenler, ürettikleri din ile insanlar üzerine egemenlik kurarak, insanları kendilerine köle yaparlar. Böylece insanlar ile aralarına giren mukallitleri, veya mezleri sayesinde inanan insanları kendilerine köle kılarak üzerlerinden sosyal, psikolojik, ekonomik çıkar sağlarlar. Bütün bunların karşılığında üzerinden çıkar sağladıkları insanlara kefil olurlar. Onların huzurdaki hesabına şefaatçilik yaparlar. Böylece üzerinden çıkar sağladıkları insanlara karşılığını vermiş olurlar. Şefaatçilik anlayışı ayetleri anlamanın önündeki ikinci en büyük engellerden biridir, mucizlerden sonra. Bugünkü toplumun şefaatçilik anlayışı, bugünkü toplumun mucize anlayışları, insanların, Müslümanların Allah'ın ayetlerini anlamadaki engellerin en güçlülerindendir. Halbuki Allah, bilgi açısından en az bilgili olanla, en çok bilgili olan arasında hiçbir ayrım gözetmeden, dinin kurallarını göndermiştir bilgi derecesi ne olursa olsun her insan aynı ameli yapmakla sorumludur. Herhangi birisi çıkıp Allah'ın dinine ait namaz, oruç, yalan söylememek, riya etmemek, hırsızlık etmemek vesaire say sayabildiğin kadar ne varsa gibi kuralların basit insanlar için olduğunu, kendilerinin bunlardan sorumlu olmadıklarını söyleyemez. İster ilmin en zirvesinde olsun, isterse cahilliğin en dibinde olsun. Her insan inanıyorsa eşit bir şekilde bu kuralları hayatlarında uygulamaktan sorumludurlar. Buna rağmen tarihte bu tür söylemleri söyleyenler olmuştur. Yani tarihte şöyle diyenler var. Biz basit insanlar gibi şeriat hükümlerinin yani Allah'ın yasalar, dininin yasalarının hükümlerinin görünen şekline uymayız. Biz şeriat hükümlerinin derinliğindeki, arkasındaki derinli anlamlara sahibiz, onları yerine getiririz diyerek kendilerine farklı yol çizenlerden söz eder tarih. Yani namazı terk etmişler, orucu terk etmişler, yalanı terk etmişler, değil. Doğruyu terk etmişler, yalanla iç içe olmuşlar, riyakarlıkla iç içe olmuşlar. Yaptıklarını gördükleri zaman niçin böyle yaptın? Siz anlamazsınız. Siz görünene hükmedersiniz. Halbuki görünmeyen gerçeği biz biliriz demişlerdir. Zina var, namaz yok, hırsızlık var, yalan var, riyakarlık var ama hemen tevilde var. Hatta bu insanlardan bazıları kendilerini resullerden daha değerli, daha önemli görmüşlerdir. Onlara göre rasuller insanlar arasından Allah tarafından seçilerek yönlendirilen, bilgiyle donatılan desteklenenlerdir. Buna karşılık kendilerinin gayret göstererek, gerçeklere ulaştığından söz ederek, Resullerden üstün olduklarını iddia etmişlerdir. Bütün bu oluşumlar, din anlayışında yere basmayan, insanların felsefi düşüncelerinde abartılı bir şekilde dolaşan din anlayışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Böyle bir durumda Müslümanların çoğunluğunun üretilen din anlayışlarına ulaşmaları söz konusu değildir. Yani bir topik bir din algısı oluşturulduğu zaman insanlar elbette ulaşabilecektir. Sanki kendilerini bu şekilde yücelten insanlar normal, basit, sıradan insanlara sizler dinin şeriat hükümleriyle dünyada oyalanın. Asıl din o değildir. Asıl din bizim dinimizdir demişlerdir ve böyle de diyenler maalesef çoktur. Onların müritleri de bu iddialarını alkışlamışlardır. Allah'ın ayetlerine bakıldığında Allah asla inananlar arasında böyle bir farklılaşmayı kabul etmemekte, herkesi itidale, alçak gönüllüye, eşitliğe, yalınlığa davet etmektedir. İnanan insanlar arasındaki tek fark, Allah'ın kurallarını uygulayan insanların, Kuralları uygularken eylemlerine kattıkları samimiyettir. Allah buna takva diyor. Farklı ayetlerde ihlas diyor. Hiç kimse amelleri yapmayarak Müslümanlarla arasına farklılık koyamaz. Yani birileri çıkıp biz amelleri yapmıyoruz Şunu için yapmıyoruz. Daha deriniz, daha alimiz, daha bilgiliyiz, daha derinlikteki dini biliyoruz. Sizin gibi cahil değiliz. Onun için aramızda fark var. Siz uygulayın bizim uygulamamıza gerek yok diyemez. Böyle bir şey yok. Koyanlar Allah'ın dininden sapmış olur. Çünkü Allah'ın ayetleri bütün insanlar için gönderilmiş, inananların tamamı hükümlerden sorumlu tutulmuştur. Sorumlulukta ne rasuller, ne alimler, ne erenler, ne evliyalar, ne gavslar, diğer müminlerden farklı değildir. Ne yazık ki Müslümanların arasında üretilen bu tür ütopik din algısı, Müslümanların ayetleri anlamasının önüne engel olarak çıkmaktadır. Ayetleri okuyanlar, saptırılmış, ütopik hale getirilen din algısının gölgesinde ayetleri anlamaya çalışarak, Allah'ın ayetlerinde anlatmak istediklerini anlayamamaktadırlar. Günümüzde İslam'ı tekrar hayat biçimi olarak kabul eden, fikirlerini bu yönde oluşturan Müslüman kardeşlerimizin, Gelecek için düşündükleri gerçeklerden uzak. Genellikle İslam gelecek diye başlanan, İslam gelecek şöyle olacak, İslam gelecek böyle olacak diye başlanan ve devam eden düşüncelerin gerçekliği üzerinde durulmamaktadır. Her şeyden önce geleceğe bir şey söylemek, bugün için ayakları yere basan düşünce olmaktan uzaksa, gelecek için de ayakları yere basan olamaz. Yani bugün sizin söylediğiniz bir şey, Müslüman kardeşlerin söylediği bir şey, eğer bugün ayakları yere basan bir düşünce olmuyor ise, gelecekte hiç olmaz. Onun için bugün uygulanabilirliği, bugün hayatta pratik olarak var olabilirliği tespit edilen, ispat edilebilen bir şey, gelecekte de hayatta var olur. Çünkü Allah'ın gönderdiği ayetler, insanların yaşamına inerek hayatta daima var olabilirliği kanıtlamıştır. Dikkatinizi yiyorum. Bir topik değildir. Her şeyden önce geleceğe bir şey söylemek bugün için ayakları yere basan düşünce olmaktan uzaksa gelecek içinde ayakları yere basan olmaz. Elbette İslam'ın insanlar için gönderdiği kurallarla mükemmel bir hayat kurulur. Ancak bu hayatı kuracak olan yine insanlardır. Tek başıda Ayetlerin yapacakları hiçbir şey yok. Yani ayeti orada okuyoruz. Ayet kalkıp da bir hayat kurmaz. O hayatı ayete inanan insanlar kurar. Ayetleri anlayarak, ayetleri anlayacak, bu ayetleri anlayarak hayat kuracak, yaşayacak. Çünkü tek başına ayetlerin yapacağı bir şey yok. Onlar orada geldi, yazılı duruyor. Bu hayatı kuracak olan yine insandır. Tek başına. Ayet değildir, insandır. Ayetleri anlayacak, hayata uygulayacak insanların anlayışlarıyla, uygulayışlarıyla İslam yeryüzünde şekillenecektir. Kitaplarda şekillenmiş veya Musaf içerisinde, Kur'an içerisinde şekillenmiş önemli değildir. Yeryüzünde İslam'ın hakim kılınması demek Müslümanların o ayetleri anlayıp yeryüzünde uygular hale gelmesi demektir. Ütopikten kurtulup yeryüzünde yaşanır hale gelmesidir. Bu nedenle yaşayacak insanların yani Allah'ın dinini yaşayacak insanların anlayışlarını, uygulayışlarını bilmeden İslam gelecek, her şey hallolacak gibi düşünceler üretmesi ütapit bir düşüncedir. Hiçbir düzenin ilkeleri, kuralları, hedefi, metodu tek başına bir işlev yapmaz. İlkelere inanan, kuralları hayata geçiren, inancının hedefine doğru yürüyen, metodunun uygulanmasını düzgün sağlayan insanlar, inanca ait düzeni yeryüzünde gerçekleştirirler. Aslında İslam gelecek düşüncesi dikkat alınırsa, İslam zaten gelmiştir. Neresi gelecek? İslam'ın geleceği falan yok. İslam zaten geldi. İslam bundan 1500 yıl önce Allah Resulü'nün arazılığıyla insanlara gönderildiği kitaplara yazıldı. O var zaten. Yeniden bir daha gökyüzünden bir şey gelmeyecek. Veya işte yeniden ayetler gelmeyecek. Gerçi Allah o konuda kendisi bilir. Biz karışamayız. Ama İslam geldi. O gelen İslam'ın yeryüzünde uygulanmasını sağlayacak insan gelecek. Yanlış terim kullanıyoruz. İslam gelecek şöyle böyle diyor, olacak diyoruz. Hayır. İslam var zaten. Geldi. Gelecek olarak beklenen kişi veya kişiler onu anlayıp hayata uygulayacak kişiler. Yani Müslümanlar. İslam yeryüzünde bir kitap içindedir zaten, Kur'an'ın içinde. Allah tarafından gönderilen ayetlerin anlamlarındadır. Onları oradan çıkarıp düşüncelerine, inançlarına, hayatlarına var kılacak insanlardır. İnsanların İslam'ı hayatlarında var kılmaları İslam'ın gelmesi değildir. İslam zaten vardır, gelmiştir. Onun için insanlar İslam gelecek dediklerinde İslam'ı yaşamaları gerektiğinden söz etmektedirler aslında bilmeden. Bugün ve gelecekte İslam'ı yaşayacağız demek isterler. Ama işin farkında değiller. İşin özünde bu yatarken İslam gelecek diye söze başlamak, henüz İslam'ı yaşamıyoruz demektir. Diğer açıdan. Yani bir insan İslam gelecek derse, ha yani aslında İslam'ı pek yaşamıyoruz ya, henüz hayatımıza gelmedi demek demektir. Peki o zaman inandığımız ve yaşadığımızı zannettiğimiz ne? Yani şöyle düşünelim bir, biraz edebiyat yapalım. Bir Müslüman çıkıyor diyor ki İslam gelecek şunlar şunlar olacak diyor anlatıyor. Ballı bir şekilde tatlı bir şekilde anlatıyor. Aslında bir şeyi itiraf etmiş oluyor. İslam henüz hayata gelmemiştir. Yoktur. Yaşamımızda yoktur. Onun için diyoruz ki gelecek şunlar olacak. Mesela İslam gelecek yalan ortadan kalkacak. Riya ortadan kalkacak. Zulüm ortadan kalkacak. Adalet hakim olacak. E bugün yalan varsa, riyakarlık varsa, zulüm varsa, adalet yoksa, İslam yoktur. Müslümanlar arasında bunlar yoksa, yine yoktur. Öyleyse yaşadığımız nedir? İslam gelince bunlar olmayacağına göre, bunlar da hayatımızda varsa, o zaman yaşadığımız nedir? İslam gelecek sözü, insanın İslam'ı yaşamadığının gizli bir itirafıdır aslında. İslam, insanların hayatına gelmez. Kendisi çıkıp da gelmez ki. Allah onu gönderdi zaten. İnsanlar onu kitaptan alır, hayatlarına geçirir. Kitaptan alıp hayatlarına geçiremeyen insanlar, İslam'ı getirmekten söz ediyorlar. Halbuki İslam'ı yaşayan insanlar, asla İslam gelecek demezler. Zaten İslam'ı yaşıyorlardır zaten hayatlarındadır, zaten vardır. Bu durumu şu şekilde daha açık hale getirebiliriz. Mesela İslam dini Allah'ın dinidir. Allah'ın gönderdiği ayetlerle dinin ilkesini, kurallarını, hedefini, metodunu belirlemiştir. Bugün ortaya çıkan tablo şu şekildedir. İnsanlar dinin ilkesinden, kurallarından, hedefinden, metodundan söz ederken aynı noktada değillerdir. Öncelikle bu konularda birbirliğe sahip değillerdir. Peki yarın birbirliğe sahip olacaklar mıdır? Bilinmez. O zaman konuyu şöyle açalım. Dinin ilkesi, kuralları, hedefi, metodu konularında farklılaşan Müslümanların kafalarındaki din İslam mıdır? Şimdi o konu atılsa İslam'ın hedefi nedir diye veya İslam'ın kuralları nedir diye veya İslam'ın ilkesi nedir diye veya İslam'ın metodu nedir diye Müslümanlar binlerce şey söyleyecekler. Farklı farklı farklı farklı farklı bir şeyler söyleyecekler. Peki Allah'ın ayetlerinde İslam'ın ilkesi, kuralları, hedefi, metodu yok mu? Elbette var. Çünkü bunlar olmazsa zaten yaşam düzen olmaz. Peki biz farklı şeyler söyleyebiliyor isek Allah'ın ayetlerinden uzakta mıyızdır? Allah'ın ayetinin anlattığından farklı şey mi anlatıyoruz? Öyleyse o farklılıklar kafamızda ne tür bir din oluşturmuştur? İslam mıdır? Değil midir? Veya içinden birisi İslam ise hangisi İslam'dır? Gerçek Herkes kendini İslam'la bütünleştirdiğini düşünürken birbirinden farklıdırlar. Gerçek budur. Farklı olan yerde gerçek karışmış demek. Her inanan ilkesiyle, kurallarıyla, hedefiyle, metoduyla kafasında din algısı oluştururken kendisine dine ait bir dünya meydana getirir. Kendisi için. Yani herkesin kendi dini vardır. Adına İslam demiştir. Ve bunlarla kavga ederler birbirleriyle. Oluşturduğu dünyayı hayata geçirebilmesi önemlidir. O insanların. Hangisini oluştursa oluştursun, kendine göre oluşturduğu bir dini hayata geçirebilmesi önemli. Geçiremiyor ise bir ütopyadır. Yani o düşünceler, o oluşturduğu din algısı yer gerçekleşmeyen, pratiğe indirgenemeyen bir ütopyadır, bir hayaldir. Bu konuda Allah'ın Resulü ve arkadaşlarının hayatına baktığımızda ayetler, ya yaşadıkları olayların sorunlarını çözmek ya da yaşanılan hayatı değiştirmek için gelmiştir. Bugün elimizde bulunan ve Allah'ın gönderdiği ayetler olarak inandığımız bütün ayetler o gün insanların yaşamında teşekkür etmiş, şekillenmiştir. Yani sahabe dediğimiz kişiler, yani sahabe devri dediğimiz dönemden söz ediyorsak eğer hemen şunu söylemeliyiz. Resul ve arkadaşları, Allah'ın ayetleriyle belirlediği ilkelerden farklı ilkeler, kurallardan farklı kurallar, hedeften farklı hedefler, metottan farklı metotlar ile din algılamışlar, dinini hayatlarına yansıtmışlardır. Bunu diyebilir miyiz? Asla. Resul ve arkadaşları asla Allah'ın ilkesinden, kurallarından ve hedefinden, metodundan satmış, farklı kurallar, farklı ilkeler, farklı metotlar sergilemiş insanlar değillerdir. Başlarında Resul ve sahabeler, arkadaşları Allah'ın ilkesini, kurallarını, yaşamlarına inen o ilkeleri, o kuralları, o metodu, o hedefi adım adım yürümüşler ve bunun mücadelesini vermişlerdir. Onun için sahabeler için şöyle diyemeyiz. İslam adına Allah'ın din adına her sahabenin kafasındaki İslam'ın ilkesi farklı, kuralları farklıydı, metodu farklıydı ve hedefi farklıydı diyemeyiz. Böyle bir sözü sahabeler için söylememiz mümkün değildir. Zira Allah onlar için, onlar Rablerinden bir ayet gelince işittik, itaat ettik dediler diye ayetinde bize onları bildiriyor. Bugün bizim farkımız burada başlıyor. Günümüz Müslümanları işitip itaati etmiyorlar. İşitiyorlar ama sahabeler gibi anlamıyorlar. Anlamak için çalışmıyorlar. Anlayıp itaati etmiyorlar. Yaşamlarına ayetleri indirgemiyorlar. Ortaya çıkan bu özette günümüz Müslümanların kafalarında oluşan din algısının yeryüzüne geçmesi mümkün değil. Çünkü amaç yaşama geçirmek değil. Çünkü günümüz Müslümanların kafalarında oluşan din algısı kendi yaşamlarından çıkan Allah'ın dininden farklı bir dindir. Müslümanlığı yaşıyor herkes kendine göre. Ama bu din Allah'ın yaşamına müdahale ettiği bir din değil. Yaşamın Allah'ın dinine müdahale ettiği bir biçim. Böyle olunca günümüz Müslümanlarının kafasında iki tane din vardır. Birincisi, düşüncelerinde özledikleri, hayalini kurdukları, Rasulün ve sahabenin dini, Allah'ın ayetlerinde anlattığı din bu bir özlem, bir hayal, bilgiyle gerçekleşmemiş, bilinçle gerçekleşmemiş, yaşama inmemiş bir özlem. Diğeri yaşamlarında, yorumlarıyla gerçeklerine göre evrilip çevirdikleri bir din. Yaşamının gerçekleri var, o gerçeklere göre evrilip çevrilen bir din var. İkinci din yaşamlarına uygun, yaşama indirgenmiş. Yani inandığı gibi yaşamayınca, yaşadığı gibi inanmaya başlamış. Yaşadıklarını ayetlerle, hadislerle veya diğer bilgilerle destekleyerek bir din kültürü haline getirmiş. İşte bu günümüzün gerçeği. Ama birinci sıradaki özledikleri hayalini kurdukları din, yaşamlarında var olmayan, yaşama indirilmesi de mümkün görünmeyen bir din algısı, bir Allah algısı, bir Resul algısı, bir sahabe algısı olarak hayalde geziyor. Bütün bunların hepsi günümüzde özlenen, hayali kurulan din değerlerini oluşturuyor ve neredeyse hiçbiri Allah'ın ayetlerinden oluşmuyor. Bütün bu algılar ayetlerden oluşmazken insanların özlemlerinden, hayallerinden oluşarak ulaşılmaz bir din algısını ortaya çıkarıyor ve ulaşılmadığı zamanda ütopikleşiyor. Bugün sahabenin anlattığı veya sahabenin yaşadığı din Bizim için itopik bir dindir. Allah'ın sahabenin üzerine indirdiği ayetlerin hükümlerinin uygulanışı, o düzenin oluşturulması bizim için bugün itopik bir dindir. Ulaşamıyoruz. Çünkü önümüzde engeller var. Resul anlama, resullüğü kavrama engeli var. Onu mucizelerle donatmışız, şefaatlerle donatmışız, üstün bir varlık haline getirmişiz. Allah'ı da ona aşık etmişiz ve böylece biz e ulaşamıyoruz. Sahabeler var. O sahabelere ulaşmamız mümkün değil. Onlara bir kutsallık izafe etmişiz. O kutsallık çerçevesinde onları belirli zırhlarla donatmışız. Belirli makamlar tayin etmişiz. Onlara ulaşamıyoruz. Onlara dokunamıyoruz. Onlardaki samimiyeti, sıcaklığı hissedemiyoruz. Elimizi onların ellerinin üzerine koyup yat edemiyoruz birlikte. Onlar gibi Allah'a Biat edemiyoruz birlikte. Çünkü onlara asla ulaşamıyoruz. Kavramlarımızı öyle oluşturmuşuz. Dolayısıyla onlar bizden ayrı. Ütopikleşen bu algılar yaşama asla indirgenemez. Hayatımıza karışan Allah, mucizesiz bir Resul, basit, yalın, samimi, sıradan hayat yaşayan sahabeler ütopik değillerdi, gerçekti. O, o gün onlar hayatın bütün dinamiklerinde Vardılardı. Acılarıyla, tatlılarıyla yaşamın içindeydiler. Ayetler de onların yaşamının içindeydi. Ama bugün tam zıt düşüncelerle onlar algılarımızda yaşıyor, zıtlaştıkça da ütopikleşiyor. İçinde yaşadığımız toplum birbirinden farklı etnik, dini, mezhebi olguları yaşayan bir toplum. Bırakın diğerlerini. Sadece Müslümanlar arasında bile birbirinden alabildiğine uzak anlayışlar var. Şimdi bu şartlarda bir Müslüman toplumun geleceğine hitap etse Allah'ın dini adına ne söyleyebilecektir? Müslümanlara ve Müslüman olmayanlara İslam adına nasıl bir düzen önerecektir? İslam gelecek, her şey bitecek diyen Müslümanların bu konuda ciddi bilgileri, fikirleri, sistematik yapılandırmaları yoktur. Samimi iddialar üzerinde kurulan düşüncelerinin gerçeğe indirgenmesi zordur. Allah'ın Resulü İslam yani barış, huzur, esenlik adına Medine'de 4000 Yahudiye, 4500 putperest Arabı bir araya getirip devlet kurarken onlara verdiği sözler, onlara vaat ettiği bir gelecek vardır. Bugün Müslümanların içinde yaşadıkları topluma İslam yani barış, huzur, esenlik adına ne vaat etmektedirler? Ne vaat edebilirler? Devlet düzeni olarak Rasul'ün döneminden sonra uygulanan dört halife, Emevi, Abbasi, Memluklar, Osmanlı hilafetlerinin devlet yapılanmaları, devlet olarak toplumsal yaşam kurmalarının yansımaları olarak ortaya çıkan toplumsal düzen hukuku bugün nereye kadar uygulanabilir? Bugün Hayatın her köşesi devlet düzeni adına kuşatılmıştır. Bireysel özgürlükler, bireysel özgürlük alanları siyasi, ekonomik, hukuksal, bilimsel, eğitimsel olarak kuşatma altındadır. Dünün özgürlük alanları, dünün özgürlük anlayışı bugün yok. Dünde insanlar şehirlerde yaşamadıktan sonra devletlerine karşı özgürlük yaşarken bugün hemen her yerde İnsanlar düzenin kurallarını hissetmektedirler. Toplumlar düne göre daha karışık. Toplumlara egemen kılınan düzenler daha spesifik. Bugün çağ çağın sorunlarına Müslümanlar nasıl bakacaklar? Nasıl bakıyorlar? Çağda toplumların yaşadıkları sorunları nasıl çözecekler? Nasıl çözüyorlar? Bu sorgulamalarda Müslümanların söyleyeceği sadece slogandır. Bugün. Slogan bellidir. Allah'ın dini her yerde geçerli olacak. Nasıl? İşte o nasıl sorusunun karşılığı belli değildir. Pratize edilemez. Her kafadan bir ses de çıkmaz. Yani her kafadan bir ses de çıkmaz. Çünkü kafalarda bu konularda netlik yoktur. Her kafadan çok farklı yüzlerce ses çıkabilir bu konuda. Hani Ali bir şey düşünüyor, Mehmet bir şey düşünüyor, Hasan bir şey düşünüyor öyle de değildir. Ali beş altı çeşit bir şey düşünebilir o konularda. Zira bugün Müslümanların nasıllarla ilgisi yoktur. Nasıl diye sormak, sanki İslam'a karşı olmak gibi algılanır. Mesela İslam gelecek, vahşet bitecek dendiği zaman bir slogan. Nasıl sorusuna, hadi bunu organize edip bir toplum yapısında, bir hukuksal yapıda bu sözü organize et, pratize et dendiği zaman ne diyorsun sen? Sen İslam'a karşı mısın? Tepkisiyle karşılaşırsınız. Çünkü sloganın altı doldurulmamıştır. Doldurmaya dair de herhangi bir bilgi üretilmemiştir, bir düşünce geçirilmemiştir. Müslümanlar bütün özlemleriyle geleceğe İslam hakim kılınacak iddâıyla bakarlar. Duygularını, düşüncelerini sloganlaştırırlar. İslam'ın hükümleri Müslümanlara uygulanacakken, Müslüman olmayanlara uygulanmayacakken, üstelik onlara hiçbir zorlama baskı yapılamayacakken, Müslümanlar devlet kurunca mevcut düzeni ayakta tutan bütün kurumları yok edecekler midir, etmeyecekler midir? Mesela soru. Mesela tesettür Müslüman hanımlarına emredilmiş, erkeklerine emredilmiştir. İslam düzeni kurulursa bugünkü İran'daki gibi herkese uygulanacak mıdır? Uygulanırsa dine inanmayanlara baskı yapılmış olacak mıdır, olmayacak mıdır? Mesela bugün ekonomik hayat içinde bankalar önemli yer tutuyor. Müslümanlar için banka faizle uğraşıyor. Faiz yasak kaldıralım denildi mesela. Peki Müslüman olmayanlar bize ne kardeşim? Biz faiz alırız veririz. Bize karşımazsınız dediklerinde ne söyleyeceğiz? Nasıl bir uygulama getireceğiz? Onların inançlarına, yaşamlarına baskı yapmamak için bankalarını yerle bir etmeyecek faizi kaldırmayacak mıyız? Yoksa şöyle mi diyeceğiz, yok kardeşim bu düzen bizim düzenimiz, devlet bizim devletimiz, biz yasak diyorsak yasaktır deyip dayatacak mıyız? Örnekleri çoğaltabiliriz. Her çoğalttığımız örnek, toplumsal düzen olarak aslında İslam adına hiçbir şey düşünmediğimizi, kafamızda İslam düzeni adına ütopyik bir anlayışın sloganlarla hakim olduğunu göreceğiz. Kafamızdaki ütopik düzen algılayışı sadece duygularımıza hitap ediyor. Hayallerimizi süslüyor. Özlemlerimize duygusal çare oluyor. Ancak adaletin sağlanması için İslam'ın ilkelerinin, kurallarının, hedefinin ve metodunun yeryüzünde gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. O zaman İslam'ın ilkesi, kuralları, hedefi, metodu ne? Her kafadan çıkan sesler mi? İslam'ın ilkesi. Kuralları, hedefi, metodu. Bunlar mı belirleyecek? Yoksa mezhepler mi belirleyecek? Yoksa tarikatlar mı belirleyecek? Yoksa cemaatler mi belirleyecek? Yoksa Allah mı belirleyecek? Müslümanlar bu konuda bir karara sahip değildirler. Böyle bir kararları yok. Yoksa herkes düşüncesi doğrultusunda İslam'ın ilkesini, kurallarını, hedefini, metodunu belirleme haklarına sahip olduklarına mı inanıyor? Herkes öyle bir inancamı sahip. Ancak bugün Müslümanlar ne yazık ki din algısında, dine ait değerlerin algısında ütopya içindedirler. Geleneksel, muhafazakar İslam'ı yaşarken geleceğe söylenen, ayağa yere basmayan düşünceleri, idealleri var. Kendilerini bilinçlendirecek sloganlarla süslenmişlerdir. Sloganlarını yere indirmeye kalktığınızda ya kendilerini anlamamak ya da İslam'a karşı çıkmakla suçlanabilirsiniz. Halbuki biraz önce de söylediğimiz gibi Allah dinini yaşayan hayat üzerine indirdi. Yaşayan hayatın kimi kurallarını onayladı, kimi kurallarını kaldırdı, kimi kurallarını değiştirdi o gün. Sıcağı sıcağına insanın yaşamına inen kurallar ütopya olmaktan uzak. Ne yazık ki geleneksel İslam inancımız bizi hayallerin peşinde koşturarak Ütopik din algısına dönüş götürüyor. Müslümanların birinin dünya savaşından sonra yenik düşmesi, yeniden İslam'ı dünyaya hakim kılmak düşüncesi hayallerimizi büyütüyor. Büyüyen hayaller ayetlerin önüne geçen ütopyalar üretiyor. Farkında değiliz. Müslümanlar ne düşünürse düşünsün, yaşamın gerçekleriyle buluşmadığı her konuda Allah'ın ayetlerini anlamaktan uzak kalmıştır. Çünkü Allah'ın ayetleri, hayatın gerçekleri üzerine inmiştir. Eğer bugün, İslam adına düşündüklerimizi, hayatın gerçekleriyle buluşturamıyorsak, hayatın gerçekleri üzerine indirilen ayetleri, asla anlayamayız. Nedeni, bu durumda biz bir ütopya peşindeyizdir. Allah, ütopik bir din göndermedi. Bilakis, insanların yaşamına indirgenen, indirebilen, yaşamın içerisinde var olan, insanlar arasında bir, insanı seçti, örnekledi. Ve bizzat Resulüne her hükmü uygulatırarak dikkat edin bakın, her hükmü. Resulün uygulamadığı hiçbir ayet yok. Her hükmü uygulatırarak insanların uygulayabileceğini gösterdi. Dolayısıyla insan, uygulayamayacağı bir din oluşturursa, gerçekten sapmış, ütopyaya dalmıştır. Onun için Müslümanlar bütün düşüncelerini gözden geçirip, hayatta uygulanabilir olup olmadıklarını kontrol etmezdirler. Hele geleceğe ay dair bir şeyler söylüyorlarsa, söyledikleri her şeyi oluşturacakları düzendeki insanları düşünerek söylemezdirler. Bugün Allah'ın ayetlerini anlama yolunda, Müslümanların önündeki en büyük engel hayal ettikleri dindir. İnsanlar hayallerindeki dini terk etmedikçe, Allah'ın dinine ulaşamazlar. Sonuçta diyebiliriz ki, bugün din adına ne düşünüyorsak, ne söylüyorsak, ne anlıyorsak, hepsini Allah'ın ayetlerine uyarlamadan, Allah'ın dininden söz edemeyiz. Elbette bir dinimiz vardır. Ama bu din, geleneklerimizin, hayallerimizin, özlemlerimizin oluşturduğu dindir. Yaşamımıza indirgenmeyen, her türlü din düşeceğimiz asla İslam olamaz. Yaşamımıza indirgenmeyen her türlü dini düşünce ütopyadır. Ve ne yazık ki ütopik din algısı bugün Allah ile ayetleriyle aramızdaki en büyük engel. Hidayet ütopyalarını, hayallerini ortadan kaldırıp gerçekler üzerine Allah'ın ayetleriyle buluşmaktadır. Rabbim bütün Müslümanlara bu hidayeti nasip etsin inşallah. Hayallerimizi bir kenara bırakıp Allah'ın gerçekleriyle buluşmayı nasip etsin inşallah. Evet bugün biraz uzun oldu gibi sesinde gitti. Evet makaleyi tamamladım sonuna kadar götüreyim dedim sesinde yetmedi bugün. Onun için kusura bakmayın. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için ve iyi geceler diliyorum.